Türkiye Radyoları Türkiye Radyoları Türkiye Radyoları Türkiye Radyoları, Radyoları. Perişan Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbür komedi programı Perişan Efendi'nin sevgiler saygılar hürmetler Dinleyiciler Türkiye referanduma gidiyor ve Perişan Efendi olarak referandum öncesi halkımızın konuyla ilgili görüşlerini sokakta almaya devam ediyoruz Şu anda İstanbul'da Etiler civarındayız vatandaşlarımıza soracağız Beyefendi bakar mısınız? Beyefendi ya Beyefendi, e, evet dinleyenler şu anda adamın arkasından koşuyorum, e, bağırıyoruz e, ama adam duymuyor, biz de arkasından koşup yakalamaya çalışacağız. Beyefendi, beyefendi, ya beyefendi niye bağırıyorsunuz? Beyefendi! Ya ne var kardeşim arkamdan çar çar bağırıyorsun ya. Eee beyefendi referandumla ilgili görüş alıyoruz da. Kardeşim belli ki duydum ama konuşmamak için duymamış gibi yapıyorum ya, işimiz var, gücümüz var. Her uzatılan mikrofona konuşacağız diye bir şey mi var? Elinle mikrofonu alan başımıza savaşan kesiliyor evet. ya. sıra bakmayın, rahatsız ettik ama e, e, konu önemli, malum referandum var. Halktan görüş alıyoruz, siz referandumda hayır mı diyeceksiniz yoksa evet mi diyeceksiniz? Sana ne gözü? E, ama ne demek sana ne? Yani e, referandumu oy, oyluyoruz, ne demiş şair? Sen yanmazsan, ben yanmazsam bizler yanmazsak nasıl çıkarız aydınlığa? Evet dinleyenler. Arada kitlelere mesajımızı da vermiş olduk. Kardeşim mesaj vereceğim diye beni mi kullanıyorsun sen? Hem durup dürük dururken niye yanayım ben ya? Lampa var. Basarsın düğmesine, yakarsın. Her taraf olur aydınlık ya. E, lamba, lamba dediniz, aydınlık dediniz. Yani buradan iktidar partisine dolayısıyla... ...evet oyu kullanacağınıza dair bir gönderme mi var? Kardeşim medya duymaz uydurun müşteriler ne kadar doğru ya? Beyefendi ya ne uydurması ya? Ya ben söylediklerinizden ipuçları çıkartmaya çalışıyorum. Bir gazeteci olarak sinekten yağ çıkartmaya çalışıyorum yani. Siz de konu lütfen yardımcı olun ama. Yok ya, yardımcı olalımmış. Biz görüşü söyleyelim, sayamızda siz reyting yapın. ...paraları götürün biz avucumuzu yalayalım. Beyefendi sizin işiniz yok mu ya? Az önce işim var dedin. Maşallah şimdi de susturamıyoruz yani. Hadi hadi siz hayırlı işler canım. Hadi. işine gelmedi mi gözün? İşte medyanın gerçek yüzü budur. <gülüyor> e, e, evet dinleyenler referandumla ilgili halkımızdan... görüş almaya devam ediyoruz ve bir başka beyefendiye yöneliyoruz. Beyefendi evet mi hayır mı? Hayırdır. E, niçin hayırdır? Neye hayır? Hayırdır dediniz ya referandum için hayır anlamında yani. Hayırdır dedim de konu ne anlamda hayırdır dedim yani hayırdır ne iş, hayırdır ne oluyor birader gibi. Maşallah değer dinleyenler bugün vatandaş tersinden kalkmış gibi kimseye de yani bir şey söylenmiyor. Bu ne alınganlık diyoruz değerli dinleyenler. Birader vatandaşın tersinden kalktığı falan yok. Sen soru sormayı bilmiyorsun. Daha soru sormadan cevap vermemizi istiyorsun. Önce bir soru sor. Hayırdır diye bir şey başlattın üzerinden vatandaşa giydirip duruyorsun. Artık vatandaş uyandı. Vatandaş eski vatandaş değil. Neyin ne olduğunu anladı vatandaş. O tek kanallı dönemlerdeydi. Vatandaş araştırıyor. Bilgisayar çağındayız. Facebook var. Ee, İnternet var. Ee, Vatandaşı kandıramazsınız. Ee, madem kaldı. soruyu soralım ama. Buyurun sor. E, tamam. E, öncelikle hemen şunu sorayım. Ramazandayız. E, oruç tutuyor musunuz? Allah'la kul arasına girilmez. E, peki 12 Eylül'de yapılacak referanduma evet mi diyeceksiniz? Hayır mı? Siyasetle seçmen arasına girilmez. E, Fener'de Aykut Kocaman bu izayı göndermiş. Ona ne diyorsunuz? Futbolcu ile teknik adam arasına girilmez. Oho! Perişan FM, perişan. Türkiye radyonu Türkiye radyonu Türkiye radyonu Radyo Radyo Radyo Radyo Perişan, Perişan efendi Perişan efendi şimdi bu kadar Perişan efendi Her gün saatlerde yalnızca ya, dünya radyoda Yazan ben Ömer Pekin oynayanlar Ben Ömer Pekin Fırat Paşa Yiğit Teknik yapım ben Ömer Pekin Aha dinleyin dinleyiciler <gülüyor> Pıf